Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu A'la Muhammedu ve A'la A'lihi ve Ashabihi Ecmain Rabbizitni ilmen ve fehmen Ve a'la haqni bis salihin Ikinci dersimiz değil mi? Hemen genel ders işleme metodumuz Nedir bizim? Bir önceki dersi Hatırlatmak Dedik ki şer'i delillerden Hüküm istimbat etmek keyfi bir arzuya, yani isteyen, istediği gibi bir ayeti alıp buradan bir e, hüküm istimbatına gitmeye hakkı yok. Bunun için İslam alimleri ne yapmışlar? E, kavait, kurallar getirmişler. Bu kurallara göre hareket edeceğiz. Bu kurallara göre hareket edeceğiz. Nasıl ki nahi, ilmi, ilmi, i̇lmi. E, dili hatasız bir şekilde korumaktan engelliyorsa... Yani hatasız bir şekilde konuşmayı sağlıyorsa, hatalı konuşmayı nahi ilmi engelliyorsa işte aynı şekilde usulü fıkıh ilmi de Kur'an ve sünnetten sağlıklı bir şekilde hüküm çıkarabilmemize faydalı olur dedik. Ve hatta dedik ki Kur'an ve sünnetten hüküm istimbatında bulunacak. Herhangi bir konuda bu haramdır, bu helaldir, bu caizdir, bu caiz değildir, bu mekruhtur, bu böyle yapılması gerekir. Allah bunu farz kılmıştır, bunu haram kılmıştır diyecek kişinin bu ilmi mutlaka bilmesi gerekir dedik. Şimdi burada bir de şu var arkadaşlar. Mesela sarih ayetler var. Yani apaçık haramlar var, apaçık helaller var, apaçık emirler var. Burada bunları anlayabilmeniz için usulü fıkıh bilmenize falan gerek yok. Allah e, domuz etine haram kılmıştır. Bitti. Allah domuz etini haram kılmıştır. E, namazı farz kılmıştır. Zekatı farz kılmıştır. İşkiyi, faloklarını, kumarı haram kılmıştır. Bunlar zaten e, bir ta'limle, yani bir ilimle öğrenilen şeyler değil. Bunlar <gülüyor> İslam dininin darur daruriyat diniye dediğimiz, zaruri bilinmesi gereken şeylerdir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce, binlerce insana tebliğ etmiş. Onlar kendilerinden sonraki milyonlara tebliğ etmişler ve bu şöhret bulmuştur. Fıkıh usulü her ne kadar bunlarla ilgilense de bu meselelerle ilgilense de fıkıh usulü bilmenin faydası işte siz fıkıh usulü öğrendiğiniz zaman domuz eti haram mıdır değil midir bunu öğrenmeyeceksiniz. Mesela diyor ki kim zaruret halinde kalırsa işte zaruret nedir şartları nedir zaruret halinde kalındığı zaman iki şerden Hangi ehvenini, en az şerli olanı tercih edeceksiniz, bu tercih için gerekli olan şartlar nedir, bunları bileceksiniz. Yani fıkıh usulü size bunları öğretecek. Bunları söyledik geçen dersimizde, daha sonra fıkıh usulünün tanımını yaptık. Ancak tanımdan önce bir fıkhın, bir de usulün tanımını yaptık değil mi? Önce usulün, dedik ki aslın cemisidir, dört maneye gelir. Neydi bunlar? Delil, Raci kaide, müsteshap dört manaya gelir. Alimlerin ıstılahında fıkı. Ancak dedi ki ilk etapta fıkı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an ayetlerinin indiği dönemde fıkı sadece bir ilme has olan bir isim değil mutlak şekilde bilgiden ziyade kesin ince idrak, anlayış, fehmetme buydu. Ve bununla ilgili Ayetleri getirdik, hadisler getirdik fıkıh kelimesinin kullanışıyla ilgili. Mesela dedik ki e, İmam Ebu Hanife el-fıkhul ekber. Bu kitabını yazmış. Bizim şu bildiğimiz ve öğreneceğimiz fıkıktan falan bahsetmez. Yani İslam'ın genel kayıt prensiplerinden bahseder. Buna e, böyle kitabına el-fıkhul ekber demiş değil mi? E, en büyük fıkıh manasında bu manayı vermiş. Ve hakize yine İmam Ebu Hanife rahmetullah nedir? Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Bakın günümüzdeki fıkıh anlayışıyla şu anki fıkıh anlayışıyla ilk devirlerde kullanılan fıkıh anlayışı, fıkıh kelimesinin anlamında böyle bir farklılık vardır dedik. Daha sonra e, usul kelimesinin bu dört manasını söyledik. Usul kelimesinin dört manasını fıkhın tanımını yaptık. Fıkıh kelimesinin tanımını yaptık ve usulül fıkıh. Buraya geldik. Ve burada kalmıştık. Usulül fıkıh. Biri mudaaf, usul kelimesi mudaaf. El fıkhi, muda El -fıkhi mudaafın ileyhtir, değil mi? E, iki isimden oluşuyor. Bu her iki ismin parçalarını, fıkıh ve usul kelimelerini tarif ettikten sonra geldik. Usulül fıkhın tarifine tarifi verdik ve dersi orada bitirmiştik, değil mi? Neydi usulül fıkhıh? Hiye <gülüyor> qavaidulleti yetevassalu biha elmüştehidu illa ila istimbat al min min al adillati al Arapça tarifi buydu bu tarifi mutlaka ezberleyeceksiniz Usul dair birçok tanım yapılmış ama en çok kabul gören şu an tarif bu çünkü her şeyi içine alıyor Yani fıkıh usulüyle alakalı her şeyi içine alıyor Fıkıh usulüyle alakalı olmayan her şeyi dışarıda bırakıyor Yani tanım tam anlamıyla efradine cami ayarına mani diyoruz Yani bütün fertlerini efra adına cami bütün fertlerini toplamış ağyarına mani gayrısını ise dışarıda bırakmış mani olmuş onun için bu tanımı mutlaka ezberliyorsunuz usulül fıkh ie kavâidüllatî yetavaṣṣalu el müştehidü ilâ istinbât li ahkâm şer'iyyetil amaliyyetin minel edilletil tafṣîliyye müştehidin şer'î ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine yarayan Kurallar bütünü. Yani usulü fıkıh müştehidin işine yarayacakmış. Usulü fıkıh kimin işine yarayacakmış? Müştehidin işine. İşte hatta bulunan iş, kişinin işine yarayacakmış. Demek ki usulü fıkıh kime hizmet ediyor? Müştehide hizmet ediyor. Bitti. Usulü fıkıh kime hizmet ediyor? Müştehide hizmet ediyor. Bu bir. İkincisi, müştehit bunu şer'i ameli hükümleri, müştehit ne yapıyor? Pardon. Müştehit ne yapıyor? Şer'i ameli hükümlerden tafsili deliller çıkartıyor. Şer'i ameli e, hükümleri tafsili delillerden çıkartıyor. Pardon yanlış söyledim. Şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkartıyor. Bu ne demek? Biraz sonra geleceğiz. Ama ondan önce hemen kavait kelimesini bir tarifini yapalım. Kavait, <gülüyor> ne nasıl? Kural. Türkçesi kural. Her biri Birçok cüz'ü içine alan Birçok cüz'ün hükmünü kapsamını alan külli önermedir Yani bir söz söylersiniz Bu genel bir sözdür Birçok cüz'ü içine alır Bir önermedir Mesela nedir ee, Bir okuldasınız Bir okuldasınız Dersiniz ki Odaya girmek yasaktır Her bir öğrenciye Her bir öğrenciye uygulanabilecek uygulanabilecek genel bir kaydedir. Belki örnek tam oturmadı. Veya usulü'l fıkıhtan örnek verelim. Mesela el-emru yedullu alel vücub veya el-emru yufidü'l vücube. Emir vücub ifade eder dediğiniz zaman emir vücub ifade eder dediğiniz zaman bütün emir kelimeleri ni kapsamını alır. Anlaşıldı mı bak? birçok cüzü kapsamını alıyor. Bütün emir kelimelerin bütün emir sigalarını ne yapar? Kapsamını alır. Ve nehyu yufidu tahrim. Nehi tahrim ifade eder dediğiniz zaman bütün nehy sigalarını yasaklama men sigalarını, men lafızlarını içine alır. Ve bundan kaçmak gerekirmiş. Bu, bu işin yapılmasının haram olduğunu ifade edermiş. Yani Allahu u Teala E, وَلَا تَرْكَنُوا Meyletmeyin. Dediği zaman, bu nedir? Nehi, nefidir değil mi? Bu nedir? Nehidir. Pardon. Nefi değil. Nehidir. E, ve neye hamledilir? Ne ifade edilir? Haram. Demek ki zalimlere meyletmek harammış. Zalimlere meyletmek harammış. Allahu u Teala وَقِيمُوا صَلَاهُ Namaz kılın dediği zaman, siz ne yaptınız? Hemen, fıkıh usulü el الَمْرُ يُفِيدُ الْوُجُوبُ Emir, Vücup ifade eder. Kaidesine göre uyguladınız, baktınız, namaz kılmak vaciptir dediniz. İşte kavait demek, kavait demek, e, yani kural demek, her biri birçok cüzünün hükmünü kapsamını alır. Birçok cüzün hükmü bunun kapsamındadır. Mesela böyle e, ibaha karinesi buluncaya kadar emir sigası, ibaha, i̇baha Sine, karinesi varsa emir sigası, Mübahlık ifade eder. İbaha mübahlık demektir. Tamam mı? Ee, mesela Allah-u Teala nedir? İkişer, üçer, dörder evlenin. Fenkihu, emir sigası. Halbuki ikişer, bir erken, 2 üç veya 4 evlenmesi vacip midir? Değil. Demek ki bir mübahlık karinesi var ki burada. Başka lafızlardan, başka ayet veya başka hadislerden veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka uygulamalarından bir karine getirdik. Dedik ki ikinci evlenmek veya bir erkeğin üçüncü evlenmesi nedir? Ee, vacip değildir. Mesela has lafız kat'i hüküm ifade eder. Bu bir kuraldır, kavaiittir. Has lafız. Yani özel lafız. Ne yapar? Kat'i bir hüküm ifade eder. Veya bunun gibi e, En-Nassu yedülle ala medlulihi delaleten kat'iyeten. Nas-Nassu. Ee, manasına nass'in manasına delaleti kat'idir. Ki bu kaideleri ileride öğreneceğiz. İşte bunların her biri kavaittir. Yani bir kuraldır. Birçok cüz'ünün hükmünü içine almıştır. Usulü'l fıkh hiya kava'id. Tarif bu şekilde başladı. Usulü'l fıkh hiya kava'id. Buraya kadar tarifi yaptık. El, e, elleti yetevassalu biha el müştehidu. Müştehid onunla ulaştır müşteyi müştehit de bir vesiledir bu. Bunu da anlattık, anlattık. Dedi ki usul fıkı kaideleri müştehit için bir malzeme. Demek ki usulü'l fıkı müşteyide yani fıkha hizmet eden bir ilimmiş. Devam ediyoruz ila istinbatü'l ahkam. Ahkam. Hüküm çıkartacak. Müştehit ne yapacak? Hüküm istinbatında bulunacak. İstinbat çıkarmak demek değil mi? Hüküm istimbatında hüküm çıkarmada bulunacak ahkem kelimesi bir şey hakkında olumlu veya olumsuz e, onun durumunu belirtmektir. Mesela güneş doğum, doğ, doğmuştur. E, ateş yakıcıdır. Ateş yak, Bıçak kesicidir dediğiniz zaman olumlu veya olumsuz fark etmez bir hüküm e, söylemiş olursunuz. Bir hüküm söylemiş olursunuz. Olumlu ve olumsuz durumunu belirtmektir olumlu veya olumsuz, onun durumunu belirtmektir. Şimdi istimbati ahkam-i şer'iye el ahkam-i şer'iye bak sıfat mevsuf tamam mı? Sıfat mevsuf. İla istimbati el ahkam-i şer'iye el ahkam-i şer'iye nedir? Sıfat mevsuf. Demek ki e, müştehidin çıkaracağı hükümler şer'i olacakmış. Şer'iye kelimesi ahkamın i nesi? Sıfatı değil mi? Sıfatı. Demek ki müştehidin çıkaracağı hükümler şer'i olacakmış. Yani birçok konuda birçok hüküm varmış. Mesela akıl yoluyla bilinen hükümler. Tecrübe yoluyla bilinen hükümler. Dört, ikinin yarısıdır değil mi? Şey, 2 dördün yarısıdır. Bak bir, bir, bu bir hükümdür. Ee, işte güneş ısıtıcıdır. Ee, kar üşütücüdür. Bunların hepsi birer hükümdür ama bunlar Ee, tecrübe yoluyla akli olarak hissi olarak çıkarılmış hükümlerdir o halde usulü fıkıhta müştehidin işine yarayacak ee, bu faaliyette müştehit hüküm istimbatında bulunurken el ahkamu eşşer'iyye şer'i hükümler çıkaracakmış şer'i hükümler çıkaracakmış yani müştehit dörtün e, ikinin dördün yarısı olduğuyla ilgilenmeyecek veya bu usulü fıkıhın konusu değil Usul-ül fıkhın konusu değil. Güneşin doğması, ateşin yakıcı olması usul-ül fıkhın konusu değil. Daha doğrusu müştehidin ilgi alanı değil. Şimdi bakın burada tarifte şurası karıştırılıyor. İyi dikkat edin. Usul-ül hiye kavait, kavaitler bütünüdür. Elleti öyle kaidelerdir ki, bunlar öyle kaidelerdir ki, tanımın bundan sonrası usul-ül fıkhın tanımı değil aslında, fıkhın tanımı. Bu, tanımın bundan sonrası usulü fıkhın değil. Fıkhın tanımı. Tanımı şu şekilde özetleyebiliriz. Müştehidin işine yarayan kurallardır. Usulü fıkhın tanımı bu. Müştehidin işine yarayan kurallardır. Bak tanımın bundan sonrası müştehidin faaliyetini anlatıyor. Müştehit ne yapıyor? Hüküm istimbatında bulunuyor. Bu hüküm nasıl hüküm olacak? Şer'i hüküm olacak. Eğer oraya şer'i kaydını getirmezsek tarif yanlış olur. Hani dedik ya başta tarif... E, efradına cami, ayarına Mani olacak Tarifte bir eksiklik olmayacak El ahkamu şer'iye O şer'i e, Ibaresini çıkarsak tarif eksik kalır Müşterin hüküm çıkarması Hayır müşterin her hükmü çıkarmayacak Şer'i hükümleri çıkaracak Devam ediyoruz Bir sıfat daha geliyor El ameliye El ameliye Ahkamu şer'iyetil ameliye Ha ameli hükümleri Çıkartacak Demek ki ameli olmayan hükümler de varmış. Mesela Allah'ın varlığına ve birliğine e, delalet eden itikadi hükümler. Doğru sözlü olmak, yalandan kaçınmak gibi ahlaki hükümler var. Bunlar müştehidin faaliyet alanı değil. Ahlaki ilimler ta, tasavvuf ilminin konusu, itikadi hükümler kelam ilminin konusu, akayet ilminin konusu bunlar ne usulül fıkhın ne de fıkhın konusu. Anlaşıldı mı burası? Yani tarife niçin e, ameliye getirdik? Ameli hükümleri e, şey yapar müştehit. İçtihadında e, ameli hükümlerle ilgilenir. Nedir işte namaz ve orucun farz olduğu, alım, satım, rehin, vakıf, insanlar tarafından ortaya konulan fiillerle alakalıdır. Onun için insanlar tarafından ortaya konulan amellerle alakalı olduğu için bunlara ne dedik? Ameli dedik. İşte tarifte ameli dediğimiz zaman, Ameli dediğimiz zaman neyi anlattık? Müştehit e, hüküm istimbatında bulunacak. Bu hüküm bir şer'i olacak, iki ameli olacak. Tamam mı? Bak şimdi tarifi biraz daha şey yapıyoruz. E, Anlaştırır hale getiriyoruz. Usulü fıkı müştehitin işine yarayan kurallar bütünüdür. Tarif bitti. Müştehit ne yapar? Hemen ikinci soruyu soracağız. Hüküm istimbatında bulunur ancak bu hükmün iki sıfatı olması lazım. 1 şer'i hükümler olması lazım. 2 ameli hükümler olması lazım. Bak, tanımı iyice şey yaptık. Ee, kısalttık. Devam ediyoruz. Peki müçtehit bunları nereden çıkaracak? Min el edilleti tafsiliye. Tafsili delillerden çıkartacak. Ha burası önemli. Burası önemli. 2 türlü delil vardır değil mi? Bir tafsili delil yani cüz'i delil Bir de icmali delil. Yani külli deliller vardır. Nedir bunlar? Her bir ayet tafsili delildir. Kur'an külli delildir. İcmali delildir. Mesela bu konudaki delil Kur'andır dediğiniz zaman bu icmali bir delildir. Değil mi? Ee, sünnet delildir dediğiniz zaman sünnet icmali bir delildir. Ee, icma delildir dediğiniz zaman, kıyas dinde delildir dediğiniz zaman bunların hepsi E, icmalidir yani küllidir. Tafsili delil ise her birinin yani bunların cüz'üdür. Bunların cüz'üdür. Her bir olayla ilgili ve o olayın hükmünü anlatır. Dikkat. Tafsili delil neymiş? Her bir olayla ilgilidir ve o olayın hükmünü anlatır. Ve la taqulû râ'inâ. demeyin. Râ'inâ demeyin. Neyle ilgili? Reyna demekle ilgilidir ve onun hükmünü anlatıyor. Bunu demeyin. Yasaklıyor bak. Anlaşıldı mı? "Verka'u <gülüyor> ma'araki'in ruku' edenlerle birlikte ruku' edin." Ruku etme olayıyla ilgili bir hükümdür. Tam bir delildir ve ruku etmenin, ruku edenlerle birlikte ruku etmenin hükmünü açıklıyordu o delil. Ancak icmali delil özel bir mesele ilgili, özel bir meseleyle ilgili değildir. O meselenin hükmünü açıklamaz. Anladın mı burayı? Tafsili delille, e, icmali delilinin farkını anladın mı? E, şimdi soru soruyorum. Sünnet İslam dininde bir delil midir? Siz evet bir delildir diyorsunuz. Bak burada sünnet delildir dediğiniz zaman bir olayın ve o olayla bir hük ile ilgili bir hükme izah etmiyorsunuz. O olayla ilgili bir hükmü ne yapmıyorsunuz? İzah etmiyorsunuz. Ama وَاقِيمُ السَّلَا zekat dediğiniz zaman namaz kılın, zekat verin dediğiniz zaman namaz ve zekat olayıyla ilgili ve onun hükmünü açıklıyor bu delil. Onun için tafsili delil nedir? Her bir olayla ilgili ve o olayın hükmünü açıklar. Cüz'i delil ise, e, icmali delil ise özel bir mesele ile ilgili değildir ve o meselenin hükmünü açıklamaz. O meselenin ne yapmaz? Hükmünü açıklamaz. Şimdi, buraya geldikten sonra dedik ki, tarife tekrar dönüyoruz, müştehit hüküm çıkartıyordu, bu hüküm iki şart olacaktı, bir şer'i olacaktı, bir de ameli olacaktı, peki bunu nereden çıkartacaktı müştehit? Tafsili delilden çıkartacak. Tafsili delilden. Yani bir ayetten, bir hadisten veya o konuyla ilgili ayet ve hadislerden çıkartacak. Ha Şimdi, burada müştehidin, yani fıkıhçının faaliyet alanı çıkıyor. Fıkıhçının faaliyet alanı hangi delillerdir Tafsili deliler mi, icmali deliler mi? Hah, icmali değil, tafsili. Bak ne diyor? Min el edilletit tafsiliye. Hemen burada dersimizin Son vermeden önce usulcünün faaliyet alanı, fakihin faaliyet alanı ve usulü fıkıhın faydasını anlatalım. Dersi böyle bitirelim. Şimdi bakın tarifi tekrar özetliyoruz. Özellikle tarif çok önemli olduğu için üzerinde defalarca duruyorum iyi anlaşılsın diye. Usulü fıkıh. Usulü fıkıh nedir? Hiye o kavaidun kurallardır bitti. Usulü fıkıh kurallardır. Tanım bitti. Tanımımız da usulü fıkıhla ilgili tanımımız aslında burada bitti. Soru soruyoruz. Bu kavaitler, bu kurallar kimin işine yarar? Şoförün işine mi yarar? Hayır. E, siyasetçinin işine mi yarar? Hayır. Doktorun işine mi yani işine mi yarar derken, onun mesleğiyle alakalı mı? Hayır. E, bahçıvanın mesleğiyle alakalı mı? Hayır. Bu kavaitler, müştehidin mesleğiyle alakalı. İçtihat mesleğiyle alakalı. Bir. Peki, ikinci soruyu soruyoruz. Müştehit ne yapar? Cevap veriyoruz. Hüküm çıkartır. İki. Hemen bir soru daha soruyoruz. Bu hükümlerin sıfatları nelerdir? İki sıfatı vardır. Bir şer'i olacak, iki ameli olacak. Şer'i olmayan, güneşin yakıcı olması, ateşin yakıcı olması, bıçağın kesici olması müştehidin alanı değil. Ameli değilse, ise bu da müştehidin alanı değil. Hemen üçüncü soruyu soruyoruz. Müştehit bunları nereden çıkartacak? Tafsili delillerden, cüz'i delillerden, icmali delillerden değil. İşte fukul sülünün tarifi bu kadar basit. Fıkıhsının tarifi bu kadar basit. Şimdi tarifi bu şekilde açıkladıktan sonra hemen usulcünün ve fak fıkıhçının yani fakiğin faaliyet alanında belirtmekte fayda var. Usulcünün faaliyet alanı. Fakiğin faaliyet alanından başlayalım. Fakiğin faaliyet alanı. Bakın. Tarif de dedik, min edilleti tafsiliye. Demek ki fakih'in faaliyet alanı neymiş? Tafsili delillermiş. Fakih, tafsili delillerle ilgilenir. E, namaz kılmanın hükmüyle, oruç tutmanın hükmüyle, e, zinaya yaklaşmanın hükmüyle, e, İslam'daki hukukla, rehin ve diğer bunlarla ilgilenmiş fakih. Ama fakih bunlarla ilgilenirken neden faydalanır? El-Gavait dedik. Usulcünün koyduğu kurallardan faydalanır. Peki usulcü ne yapar? Usulcün alanı tafsili deliller değildir. İcmali, Kur'an'ın bizzat kendisidir. Sünnetin bizzat bütün hükümleridir. Mesela sadece bir ayeti ele alıp bu ayetten yola gitmez usulcü. Diyecek ki usulcü El emru yedullu alel vücub. Emir vücuba delalet eder diyecek. Bunu diyebilmek için bütün emir şigalarını alır. Veya en nehyu yedullu alel tahrim. Nehi tahrime delalet eder diyecek. Bütün nehi sigalarını alır. Bak. Bir ayeti alıp da o ayetle ilgili bir hükme gitmedi. Veya e, El ammu yetennavelu efradehu kat'an Am lafız e, bütün fertlerini içine alır. Bunu diyebilmek için Kur'an'daki bütün umum ifade eden sigaları toplamıştır. Bunu toplamıştır. O halde usulcünün alanı Tafsili deliller değildir, icmali delillerdir. Fakih alanı alanı ise nedir? Fakih alanı ise eee delillerdir, icmali deliller değildir. Usulcü fakihe hizmet eder. Ona kawait getirir, ona kural getirir, ona kaideleri bile belirtir. O da o kaidelerle o kaideleri tek tek şeye uygular. Eee feri meselelere uygular. Zinaya yaklaşmayın. Ayetini gördüğü zaman usulcünün koymuş olduğu en nehyu e, yufidul, yufidu tahrim. Nehi tahrim ifade eder. Kaidesini alır. Burada bir nehi vardır. Demek ki zinaya yaklaşmak haramdır. Der. Anlaşıldı mı? Yani e, usulcü fakihin yani müçtehidin nesidir? Hizmetkarıdır. Son olarak bu dersimiz için son olarak bir de fıkı usulünün faydasını fıkıh usulünün faydasını Ee, şey yapalım. Birincisi fıkıh usulü ince ve keskin, keskin anlayıştır arkadaşlar. İnce ve keskin. Ee, dakik anlayıştır. Ciddi bir şekilde onu anlayabilmektir. Fıkıh usulü. O halde fıkıh usulü bunu geliştirir. Yani biz e, şer'i hükümlerden şer'i ameli hükümlerden e, pardon, tafsili delillerden şer'i ameli hüküm çıkarmayacak olsak bile fıkıh usulü bizim Zihnimizi daha iyi kullanmamız beynimizi daha iyi kullanmamızı, daha doğru düşünmemizi sağlayacaktır. İnanın birçok kavayidi getirdiğimiz zaman ki bir önceki derste de söyledim. Aslında usulü fıkhın birçok kaidesi günlük hayatta bizzat kullandığımız, yaşadığımız e, bu tip kaidelerdir. Bu tip kaidelerdir aslında. E, doğru düşünme sanatıdır usulü fıkhı. Doğru düşünebilme sanatıdır alaşıldı mı? Onun için usulü fıkhın en önemli faydası bu budur. Bununla birlikte iştihat şartlarına haiz olanlar usulü fıkhla ne yapacaklar? İştihatta bulunacaklar. İştihat şartlarına haiz olmayanlar, bakın mesela adam çıkıyor ki, diyor ki Hanefiler diyor açık nasla muhalefet etmişler. Subhanallah. Yani İmam Ebu Hanif'e Yahudi mi değil, Hristiyan mı değil, Mecusi mi değil, senin kadar Allah'tan korkmuyor mu? En azurada senin kadar Allah'tan korkuyor. Açık nasıl, niye muhalefet etsin? İşte usulü fıkıh öğrendiğiniz zaman, usulü fıkıh öğrendiğiniz zaman, e, müştehitlerin bir meselede hüküm çıkarırken, bunu neden böyle yaptıklarını öğreneceksiniz? Niye bunu yaptı müştehit? Yani burada hadis var. Hadis var. Mesela İmam Malik Haberi Vahit gelmiş. Onu amel etmemiş. Onu amel etmemiş. Hiç hadisle amel etmemiş. Birisi çıkıyor diyor ki, eee, nasıl hadisle amel etmez? Hadise muhalefet etmiş. Ya İmam Malik niçin hadise muhalefet etsin? Sen usulü fıkıh öğrendiğin zaman, Malikilerin usulünü öğrendiğin zaman şunu görüyorsun. Onlar diyor ki, Medine ehlinin ameline muhalif olan Haberi rivayetle amel edilmez. Niçin? Çünkü Hicri 150 200 yılında yaşanmış. Yani Resulullah'tan bir asır veya iki ceddi yani iki nesil uzakta. Medineliler sahabenin torunları, Resulullah'ı görenleri görmüşler. Yüzlerce insan bir amelde bulunuyor. Dinin herhangi bir konusuyla ilgili bir amelde bulunuyor. Bir de haber rivayet gelmiş, bir kişi rivayet etmiş. İkisi birbirine muhalif. Diyor ki ben diyor bunu nasıl terk edeyim? Yaşanılan bir sünnet var ortada. Yaşanılan, her ne kadar bu yaşanılan sünnet, senet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilmese de yaşanılan bir sünnet var. Ortada ne var? Ben bunu şey, şimdi usulü fıkı öğrendiğiniz zaman müştehitlerin nasıl şey yaptıklarını eee hüküm çıkarırken hüküm istinbatında bulunurken nasıl bir yol takip ettiklerini görüyorsunuz. Mesela İmam Ebu Hanife ra'f'ul'eden yapmamış. Adam diyor ki o kadar sayı hadis var. İmam Ebu Hanife ra'f'ul'eden yapmamış. Yani peygambere özel af yani haşa bir gıcıklığı mı vardı onunla ona muhalefet etti? Hayır usul-i nakırı. Ne gibi usul-i nakırı? Diyor ki ee, biz sahabenin ameliyle kavli muhalefet ettiği zaman Sahabenin kavlini değil amelini alırız. Rafulyeden yapan, Rafulyeden hadislerini zikreden sahabelere bakmışlar. Bu sahabeler Rafulyeden yapmıyor. Demek ki diyorlar nesk olmuştur. Hadisi rivayet ettiler ama nesk olmuş. Eğer nesk olmasaydı bunlar da yapardı. Adam kendi rivayet ettiği hadisi uygulamaz mı? Uygular. Sahabe uygulamıyorsa onun bir bildiği vardır. Bir nes, nesk olayı olabilir. Bunun için Rafulyeden yapmamışlar. Yani burada bir hadise muhalefet olmadığını öğreniyorsunuz. Fıkıh usulü öğrendiğinizde e, fıkıh usulüne önem verin. Fıkıh usulüne önem verin. Gerçekten Kur'an'ı ve sünneti en güzel şekilde anlayabilmek, e, en güzel şekilde fıkıh usulünün e, Kur'an ve sünneti idrak edebilmenin yoludur. Tabi burada şunu da kastetmiyoruz. Fıkıh usulü bilen herkes Kur'an ve sünnetten hidayet almıştır. Bunu demiyoruz. E, hidayetin birçok sebebi vardır. Ve birçok da manisi vardır. İnnallâhe lâ yehdi men huve kâzibun keffâr. Allah, çok yalan söyleyene ve çok nankörlük edene ne yapmaz? Hidayet etmez. Bu adam, isterse fıkıh usulünde allami olsun, Allah ona hidayet etmeyince hiçbir şey anlayamaz. Ki, daha önce hadisi okuduk değil mi? El-Cami derslerinde anlattım. Men yuridillahu bihi khayran yufakkih hufiddin Allah, kimin hayrını dilerse, onu dinde fakih kılar. Onu dinde ince, keskin, dakik anlayışlı kılar. Allah senin hayrını dilemediyse, istersen fıkıh usulünde allame ol, hiçbir şey ifade etmez. Ancak bununla birlikte e, fıkıh usulü doğru anlayışın bir vesilesidir. Ama kendisi değildir diyoruz. Bu dersimizi de bitiriyoruz. Bir sonraki dersimiz de inşallah fıkıh içeriğini, fıkıh doğuşunu ve fıkıh usulü kitaplarda tedvin metotlarını anlatacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin.